Fala muddille lah, wama muddil fala hadi lah, ve ıshad an lah ila allah wahtahu la sharika lah, ve ıshad an muhammadan abdu wa rasuluh. Ya iverledine amel tu kullahu katu qati walate mutulna illa antum muslimun. Ya yon nasut tuqurat vakum iveri halak vakumin nefsine Ya ve man yut ilahe ve resuluhu fekad faza feebzana azima amma ba'du feibadallah inna astaqal hadi fi kitabullah ve hadi hadi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharru'l umur muhdasatuha ve ve dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim sünnet ve'l cemaatin itikadının özelliklerinden bahsediyoruz. Kaça geldik? 24'e geldik. Evet. Evet. Okul 24'ü. Bismillah. 24. Ruhun, kalbin ve cesedin isteklerini cem eden Evet. Yani ne demek bu? Yani materyalist bir din değil. Tamamen sofist bir dinde değil. Yani ne demek bu? Yani sadece insanın cesedine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 ne de çok cesareti onu ne yapmış? Zulme. Çünkü hep orta zalik. Yani ne yok? Kıvam. Kavam dediğimiz neyi? Ölçüyü tutturmuş. O bakımdan yani e, Selefi Salih'in akidesini sadece huzurlara hükmeder bir akide yapmayacağız arkadaşlar. Ne demek? Ya işte namazın keyfiyeti yani.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 Kalp ameli çok önemli. Yani biz bu canibi ihmal edemeyiz. Yani İmam Ahmed'i, İmam Ahmet yapan kalp amelidir. Eğer onda o kalp ameli olmasaydı, o ehles olmasaydı, o züht, o vera, o takva olmasaydı bu miras olmazdı. Çok önemli. O bakımdan yani o kalp amelleri bizim çok önemli. Yani sadece böyle şeye bakmayın, kabuğa bakmayın. Kalp amellerine de bakın. Ya yani hocam biz kimsenin kalbini göremeyiz ama kendi kalbini görürsün.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 E tamam, peki ondan sonraki günahların ne olacak? Yani o hac senin için günahları anırlamak için bir miat mı? Yoksa he, o hac farizasını yerine getirmekle bir meseleyi bir borcu üzerinden attın mı? Yani onu sadece tekfir-i için kullanmayacaksın. O zaman her sene hac etmen gerekir. Her sene hac etmen gerekir. Eğer imkanın varsa yaparsın.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 Ama nasıl biliyor musunuz böyle eğer arka saflarda belan kaldıysanız ki bazen ikinci rekata yetişiyorsunuz, üçüncü rekata, vallahi kafanızın üstünden oradan buradan atlıyorlar, gözlükler düşüyor. Yani birinin elini yerine çarpıyor, birinin ayağı bir Bak yani şeytanı görüyor musun şeytanı? Yani nedir ya alt tarafı yemek ya yemek yemek. Ama işte bunu hazırlayanlar bunu düşünecek. Çünkü şeytan talebeyle oynayacak bu doğal.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 Ya da İmül Cevzi'nin şeytanın hilelerini okuyun bunu göreceksiniz. Ama maalesef işte biz mecali sanki birilerine bıraktık. Biz zahirle kabukla uğraşıyoruz. işle manayla kalple uğraşmıyoruz. Birileri de bizi böyle hep zahirle uğraşan, kabukla uğraşan, keyfiyetle uğraşan insanlar olarak algılıyorlar. Hayır öyle değil arkadaşlar. Bugün...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 Adamın garibine gidiyor. E Hazreti Ömer kızıyor. Çok çok kızıyor. ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir örneği aktardıktan sonra diyor ki o zaman ağlayamıyorsan ağlamaya çalış. Çünkü biliyorsunuz kalbi en iyi yumuşatan nedir? Ağlamak. Gözyaşı. Yani, bazı canipler vardır bunları. Yani bir adam düşünün Allah'ın gölgesinin altında gölgenecek. he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 İbn-i Kayymi, kalp amelleri farklı bir bakış açısıyla ele almıştır. İbn-i Kayymin, kalbin ilacı kitabı çok daha farklıdır. Muhakkak okuyoruz inşallah. Yani pek çok eksiğimiz o kitabı okuyunca ne yapacağız? Göreceğiz. Evet. Bakın. Bu unsurlardan herhangi birisi diğerine galebe çalmaz. Onlardan birinin isteği diğer bir isteğe baskın gelmez. Bilekiz her şeye son derece dikkatli, uyumlu ve dengeli bir şekilde seyreder. Bunun delillerinden birisi şudur, Allah Azze ve Celle müminlere, Resullere emrettiği şeyi emretmiştir. Onlardan kendisine ibadet etmelerini, kendisine razı edecek sahih amel işlemelerini, güzel ve temiz şeylerden yemelerini ve bu hayatta Allah'ın kullarının hizmetine vermiş olduğu şeyleri, yani nimetleri keşfetmelerini ve hak din ve sahih akide ile olanlara her türlü yüceliğe, yükselmeye ve doğru ilerleyişe sevk etmiştir.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 ya da sadece ruh olarak görenler. Düşünün yani bu insanların halini düşünün. Biz bunu şeye uygulayalım. E, bizim mantığımızı uygulayalım. İslami mantığa uygulayalım. Sadece kalp amellerine önem verenler. Böyle olabilir mi? Kalp amellerine. Yani sen iyilik kimsali bir adam ol ama namaz kılma. Yani kılmasan da olur. İyi kimsali bir adam ol ama işte oruç tutmasan da olur.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 Ahlakıyla Kur'an, namazıyla Kur'an, orucuyla Kur'an, sözüyle Kur'an, yemesiyle Kur'an, içmesiyle Kur'an, her şeyiyle Kur'an. O bakımdan yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bu hale getiren peygamberliği yanında aynı zamanda kalbinin safiyeti. Bakın yani Cebrail gelince böbreğini çıkarıp temizlemiyor. Yani böbreğini çıkarıp temizlemiyor.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 Kaseti koyuyorsun Kur'an kasetini. Emin ol yarım saat dinleyemiyor. Emin ol yarım saat dinleyemiyor arkadaşlar. Yarım saat dinle. Ya hoca diyor şunu kapatsak olmaz mı? Ya ben bunu yaşıyorum. Ben bunu yaşıyorum. Ama kalkıyorsun Eşref Ziya Terzi'yi koyuyorsun. Eşref Ziya Terzi'nin Bağdat, Baadet'i 50 kere dinliyor. 50 kere.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 Yarım saatten fazla Kur'an dinleyemiyor arkadaşlar. Yarım saatten fazla. Bunu hiç nefsine sordun mu? Ben bu Kur'an'ı neden dinleyemiyorum? Ya da bir soru sorayım. Ya da bir soru sorayım. Şurada günde bir saat Kur'an-ı Kerim okuyan kaç kişi var? Bir saat. Yarım saat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 Ama yani eski insanlarımızı düşünün ya Kur'an-ı Kerim hiç ellerinden eksik olur mu? Kur'an bu Kur'an. E Kur'an'la ilişkin yok. E hocam diyor elhamdülillah diyor günde 40 kere Fatiha okuyorum. Hani 40 vakit şey 40 rekat ya toplam. Bütün işte sabahtan başlıyorsun. Yasıya kadar. Ya bu değil işte. Kast dilen bu değil. Namazda okuman gereken Kur'an-ı Kerim o zaten namazın neyi hükmü. Senin kendi Kur'an okuman lazım. Gazete okuyorsun. Yani bir insan düşünün.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 Okuyacaksın, Musaf'la Haşin olacaksın. O senin el kitabın, el kitabın o. Temel el kitabın. Onsuz olmaz. Bir örnek. E Kur'an okuma, ya niye ben çok etkilenmiyorum? Etkilenmezsin ki, etkilenmen mümkün değil. Okuyacaksın. Günde on sayfa, yirmi sayfa yeri geldiğinde bir cüz. Yani bir kere, günde en az, en az bir hizbi okuman lazım. En az bir hizbi okuman lazım. En az.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 Bir kere en başta Kur'an okuyor muyuz? Nefsimize soralım. Allah'ın kitabı kelamında nasibimiz ne? Yani bunu bir kere kendimize soracağız. Bu sadece bir örnek. Kur'an bazında bir örnek. Yoksa örnekler çoğaltılır. Evet ok. <gülüyor> İslam akidesine muhalefet eden diğer inanç vakideler, hurafeler ve putçuluk ile din tanımazlık ve maddecilik arasındadır. O vakideler ehlini Hayvanlar derecesine indirir. Hatta onlar daha da sapıktırlar. Çünkü haddin kalplerden ayrıldığı zaman onunla birlikte güzel ahlak da ayrılır. Onun yerini rezil, rezil ahlak alır ve en alçak seviyelere indirir. En büyük arzuları dünya zevklerinden acilen faydalanmak olur. Tamam. 25. Aklı kabul eder ve onun kapsamını sınırlandırır bağlı. Yani hep derslerimize vurguluyoruz.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 Kur'an'ını ne yapar? Teşvik eder. Fizikçi misin? Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Astronomus astronom ilmiyle mi uğraşıyorsun? Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Kimya ilmiyle uğraşıyorsun? Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Biyoloji ilmiyle mi uğraşıyorsun? Aklını kullanabildiğin yere kadar. Kullan. Bir şartla. İslam'ın zarar gördüğü ya da haramiyet olarak ilan ettiği saye ne yap? girme. Şimdi mesela genetik ilmiyle uğraşıyorlar değil mi? Şimdi genetik ilmiyle bir yere kadar uğraşabilirsin. Ama onu çocuğunu ona onu yamama kalkarsan bu olmaz. Haddi var değil mi? Heh. Yoksa her şeyle uğraşabilirsin. bir problem yok. Heh. Önemli olan aklın mecali. Ama dini ilimler olunca aklın mecali belli. Nedir aklın mecali? Kur'an ve sünnet naslarını arkadaşlar anlamaya çalışacağız. Akıl bizim için bu.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 Peygamber Efendimiz'den doğru şekilde gelmiş. Nakit ki Kur'an zaten o statüye koymuyoruz mütevatiren gelmiş. Sayın nakit. Hiçbir zaman için neyle? Sarih akılla çatışmaz, çelişmez. Kim bunu iddia ediyorsa yalancıdır. Kaidemiz bu. Evet oku. Aklı kabul eder ve onun kapsamını sınırlandırır bağlı. İslam akidesi doğru yani Selim akla saygı gösterir.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 o gördüğünüz cümledeki ziyade, Şeyh bazın ziyadesi. Müellifin kendisinin değil o cümle. Şehbin Binbaz, onu oraya ne atmış, Ek olarak koymuş. Kitabı çünkü müracaat etmiş. Demek istediğim şu, yani yani eğer aklın bir kıymeti olmasa, tamamen din ne olur? Taklit din olur arkadaşlar. Yani bak, sayı nasıl anlayabiliyorsun, sayı olduğunu anlayabiliyorsun...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 hayatın gerçeklerine idrak edebilsin ve onun aracılığı ile alakalı, aklın güç yetirebileceği birçok şeye ulaşabilsin. Ve hatta İslam akıllarını iptal edenleri, akletmeyenleri, körü körüne akletmeden, düşünmeden ve basiresiz bir şekilde babaların yoluna tabi olanları yermiştir. İslam'ın aklı başı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 Suyul oluşmuş. Öyle bir alan sel oluşmuş. O kadar çok içki işiniyor. Yani bizde su neyse Medine'de içki o. Haram kılınmış artık. Ama Abdullah İbni Himal gene bir derse içkili geliyor. İçkili geliyor yani içkili. Yani kapıdan giriyor içkili. Yani hani sahabidir. Onun şahsında söylemek doğru olmaz ama yani bir insan düşünün leş gibi kokuyor. Sallana sallana geliyor. Geliyor bir de peygamberin meclisinde ortaya oturuyor. Şimdi sahabenin yerinde biz olsak yani belki daha kötüsünü yaparız. Bir kişi oradan ona ediyor, Sataşıyor, şetme diyor falan derken ağlamaya başlıyor. Peygamberi men ediyor. Vallahi diyor Allah ve Rasulü seviyor. Sövmeyin ona. Şimdi ne demek? Bu nasıl bir uygulama? Şimdi ben bir yerde bir derse gittim. Bundan on yıl önce falan. Adam, e, il mehlinden bir adam, yani belli bir menerji yok. Bir öğrenci geldi. Dövmeli. Çocuk kapıdan içeri girdi, yazdı da, kısa kon, dövmesinin ucu şuradan ejder başı mıdır artık nedir bilemiyorum, ben çok dikkat etmedim. Dur dedi. Sen buraya girersen dedi melekler kaçar. Sen de şeytan emareleri görüyorum. O dövmeni yok et gel. Çocuk ağlayarak çıktı gitti. Bu uslup mu arkadaşlar? Bu uslup mu? Bu uslup mu? Yani ilim bir adam bu yani. İsim vermiyorum. İlim bir adam. Türkiye'de dedi çok mağrur. Yani sen madem bu kadar hadise bağlısın, niye bu canibi almıyorsun? Ya şu canibi de al. Her şimdi bir uslubu var. Yani üniversitede okuyan bir çocuk etkilermiş. Belli. Belli etkilermiş.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 Yıkıp tahrip etmekten başta bir arzusu olmayan vahşi hayvanlara dönüşü. İşte kalplerinde İslam akidesi karar bulmadan önce cahili toplumu ne olduğunu gösteren en bariz özellik budur. Evet birbirlerini keserler doğrarlardı. <gülüyor> evet devam et son 27. Sonuç olarak İslam akidesi bütün problemlerin halledilmesi garanti eder. Ha, Halledilmesini garanti eder. Bağlı. <gülüyor> İster ayrılık ve dağılma ile ilgili problemler olsun. Ya da siyaset. Ve iktisatla alakalı problemler olsun. Veyahut da cehale, hastalık, fakirlik ve daha başka problemler olsun hiç fark etmez. Şimdi birileri zannediyor ki İslam işte nedir namaza, ibadete işte ne bileyim insanın ev hayatına müdahale eder ama işte toplum müdahale etmez işte. Bir ekonomisi yoktur, bir bilmem ne yoktur vesaire yoktur. Ben iktisat fakültesinde okurken bizim bir solcu hocamız vardı. Yani hemen hemen her vesileyle dine saldırmayı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 Onunla Müslümanları fakirlikten sonra zenginleştirmiş, cehaletten sonra öğretmiş, köllükten sonra görün kılmış, açlıklarını gidermiş ve korkudan emin kılmıştı. Evet. Şimdi e, menheç dersinde hem şey sokmuştuk. Bir insanın bir çağdan nereye olması neyini Bu unsurlarını burada zikretmiştik değil mi? Başka yerlerde de e, ders yaptığım için bazen Karışabiliyor. Zafer zikretmiş miydik? Evet. Heh. Zikretmiştik. Evet. Mesele üçe ayırmıştık. Neydi o? İlki, e, imanın müsemması. İmanın neyi? Müsemması. Yani nedir işte? Onu üç kelimeyle özetliyorduk. Bir diyorduk ki işte, iman söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. İkincisi, iman artar ve eksilir. Üçüncüsü, iman istisna kabul eder. Bakın iman illa da istisnalıdır demiyoruz. Kabul eder. Yeter ki istisnada ne olmasın? Şek ve şüphe olmasın. Şek ve şüpheden, mütevelliden yapılan istisna da haramdır. Buna dikkat edeceğiz. Çok önemli. Bu kitaplarda genelde eksik anlatılır. Kitaplarda genellikle eksik anlatılır. Şüphe olmayan istisna makbuldür. Şüphe olan istisna makbuldür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu üç şartı ne yapan? İfa eden bir insan neden ben iyidir? İrcadan ben iyidir. Beş tane unsur zikretmiştik. Ee, neydi ilki Ömer? İmanın artması ve eksilmesi. İkincisi zafer hatırlıyor musun? İman söz ve ameldir. Evet. Üçüncüsü imanda istisna vardır. Dördüncüsü hatırlayan var mı? Neydi Mustafa? Hatırlıyor musun? Amelle, insan organlarıyla evet, insan sadece kalbiyle değil, amelle ya yani uzu amelleriyle de ne yapabilir, <gülüyor> Küfre düşebilir. Beşincisi, günahlar imana zarar verir. Onu ne yapar? Eksiltir, seksiltir. <gülüyor> evet. Ha, işte bu gördüğümüz beş unsur <gülüyor> eğer ne yapılmış, kabul edilmişse, dile getirilmişse, bu beş unsur insanı ne yapar? İrca'dan beri kılar. Yani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 Bunu kafir görmeyenler ya da gören. He. Bunu görmeyen insan nedir? Mürci midir? Gören de hakikaten ehli sünnet midir? İnşallah bu meseleyi alacağız. Bakın şimdi burada kısa kısa alacağım, uzatmayacağım. Diyor ki Arapçalarını da okuyacağım. Kat waqa ba'dül ghalitin fi hata' şeni. Diyor ki bazı aşırılar <gülüyor> Yaygın bir hataya düşerler. Nedir o? Feva safa zairen mukeffir biter ki sala Namazı terk edeni kafir görmeyeni mürci ilan ederler diyor. Ya da mürci ilan etmezler ve ya da evdahalet aleyhi şübetul irca. Ya da irca neyi şüphesi bu adama girmiştir. Bu adamda nedir? mürciyelik şüphesi vardır. Yani demek istiyor ki bazı aşırılar bir insan namazı terk ettiği için onu kafir görmeyeni mürci ilan ederler. Ya da mürci olmasa bile eden ne yapmıştır? Bir pay almıştır. Yani o şüpheye ne yapmıştır? Düçar olmuştur. Bunu söylerler. diyor. Ve Minet minettöhem elleti menbuahu elcehel evil heva Bu kaynağı cehalet ya da heva olan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 ve her ikisi de dine çok fazla zarar vermiştir. Hangi sebeple olursa olsun. Lenne kesreti kelam eyyimeti din es-selefiyi en terke's sala keslen min evri cuhut leysa kufran. Çünkü diyor, he, Din imamlarının, selef'ten din imamlarının pek çoğunun sözünde şu yaygın bir şekilde mevcuttur. O da ney? Namazı namazı inkar etmeksizin terk etmek küfür değildir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ve bihâve "Qale taifetun min ulemâil müslimin. Bu ümmetin bu müslümanların alimlerinden bir grupta bunu açıkça ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Kezzühri, İbn-i ez Zühri gibi ve malik İmam Malik gibi ve Şafii, İmam Şafii gibi ve Evi Ubeyd el Sellam, Ebu Ubeyd El-Kasim Bin Sallam Ebu Ubeyd El-Kasim Bin Sallam gibi. Pek çok. Bunlar sadece en barizleri. Ha, şimdi, şu ümmetin, şu ümmetin bir buçuk milyarlık İslam alimin, aleminin batısıyla doğusuyla herhangi bir Müslümanla sorsanız tanıdığın İslam alimi bana zikret derseniz herhalde dört mesaj onu sayar. Değil mi çoğu? Yani hemen hemen herkes tanır. Yani işte İmam Ebu Hanife, işte İmam Malik, işte İmam Şabi, İmam Ahmet. Hemen hemen bunu hepsini ne yapar? E bilir. E onlara bile bakarsanız bunu göreceksiniz arkadaşlar. Dördü de bakın, dördü de heh, namazı tembellikle terk edeni kafir görmüyor. İmam Malik, işte İmam Ahmet'ten raci olan kavil bu. Yani İmam Ebu Hanife zaten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 İmam Ahmet'ten iki kavil var. İki tane kavil. Birine göre riddeten öldürülür, diğerine göre hadden öldürülür. Mesela Hanbelilik deyince akla gelen en büyük alimlerden bir tanesi hangisidir? İbn-i değil mi? İbn-i O diyor ki tercih edilen hadden öldürülmesidir diyor. Riddeten değil. Bizim mezhepte racı olan budur. İbn-i da bunu nakletmiştir. Çok önemli değil.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 Halis İmamların İtikadı diye bir kitabı var bu zaten. Selefin önderlerinden, üstün şahsiyetlerinden. He, hadis Halis İmamların itikadını sayerken bakın ne diyor. Vaktelafu fil mutaammidi terk-i salah el Farz namazı teammüden terk eden hakkında ihtilaf ettiler diyor rahimler. Hatta yezebe vaktuha min gayri özür. Herhangi bir özür olmadan, vakit çıkıncaya kadar özürsüz bir şekilde namazı ne yaptı? müden kılmadı. Dikkat edin arkadaşlar, bakın bu bilgilerin bir kısmı en azından ismen aklınızda kalsın. İhtilaf ettiler diyor. فَكَفَّرَهُ <gülüyor> جَمَاةٌ Bir toplumu, bir bölümü ne yaptı? Hadis ehlinin onu tekfir etti. Bir bölümü onu ne yaptı? Tekfir etti maru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamber Efendimizden rivayet edilen şu hadisten dolayı. Ennehu kal neydi o hadis? Beyne'l abdi ve beyne'l kufri terku's sala. Ha. Neydi? Kulla küfür arasında ne vardır? Namazın terki vardır. Bir kısmı bu hadisi aldılar. Bu konuyla alakalı daha önce dersler yapmıştık. Yani bu bir vak'a, bunu inkar eden yok. Yani namazın terkini tekasülen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 bir kısmı böyle anlıyor, bir kısmı böyle anlıyor. Bunlar kimden arkadaşlar? Ehli hadisten insanlar. Muhaddisundan insanlar. Öyle eşarilerden, maturidilerden işte falandan filandan değil. Ehli hadisten, hadis ehlinde. Bakın, Ebu Osman Es-Sabuni ne diyor? Onun da Akidet-i Selef ve Ashab-ı Hadif diye kitabı var. Selefin akidesi ve hadis-i akidesi diye. Bakın, diyor ki, İhtelefe ehlül hadif.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 İmam Şafii ve ashabuhu yine ashabı ve cemaatun min ulama i selef yine selef alimlerinden bir topluluk. Bakın selef, mürcidi ve bakın dikkat edin rahmetullahi aleyhi ecmain diyor ondan sonra. Allah hepsine ne yapsın? Rahmet etsin. ila ennehu lâ yekfur. Bu adam kafir olmaz. Niye? madame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 Evet, onunla alakalı. Vekane min men zehebe hadal yani ademe kufri tarihi salat namazı terk edenin kafir olmadığını söyleyenlerin mezhebinde olanlardan bazıları min ulama ashabil hadis. Hadis ashabından bir kısmı. Kim o? Eşafi radiyallahu anhu. İmam Şafii. Bak, hiç Ebu Hanife'nin ismi geçmiyor wa ashabu ashabu ve Ebu Sel Ebu Sel ve gayruhu başka ve Ebu Ubeyde yine Ebu Ubeyde fi muafikihim o da gene onlara ne yapıyor muvafakat ediyor sünne sake bir isnadihi hadel kavl an sonra da senediyle Zuhri'nin de ne yaptığını bunu söylediğini ifade ediyor yine bakın İbnül Muzir Kitabul İşraf'ta Selefin bu konudaki ihtilafını zikrediyor. İbnül ül Müzir. Gene İmam Begavi, Şerh-ü Selefin bu konudaki ihtilafını zikrediyor. Yine i̇bn Abdilber Temid ve İstiskar'da Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Gene İbn-i Teymiye, Mecmul Fetava'da Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Gene İbnül ül Kayyimi kitab Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Yani Selef ihtilaf etmiş. Şimdi birileri kalkacak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 Namazı terk eden eğer faziyetini inkar etmeden terk etmişse Müslümun Ala sahih Minel Mefe, sünnetten doğru mesebe göre nedir Müslümandır. Bakın bundan dolayı Mansuriye taifesi ne yaparmış? Eül sünneti müjci olarak tanımlarmış. Ve onlar diyorlar ki Mansuriye dikkat edelim arkadaşlar her rayu etti çünkü namazı tembellikle terk etmeyi.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 Kafir olursun. Öyle bir şey yok. İki, اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُكَفِّرُونَ keslen الصَّلَىٰهِ كَسْلًا مِنْ اَهْلِ sünnet. sünnetten namazı tembellikle terk edeni kafir görmeyenler buraya dikkat edelim arkadaşlar يَرَوْنَهُ آتِمًا وَهَلَىٰ خَتَرٍ عَذٍ yani Namazı terk edeni de davulla, zulmayla karşılamıyorlar. Onu günahkar ve büyük tehlike üzere görüyorlar. Dikkat edeceğiz. Davulla zurnayla karşılamıyorlar. Ve hada mâlâ yettefik ve lâ yeştemî mâmeve bil mürce'e Ey, Bu mü mürce mezhebiyle ne yapmaz? Asla bir arada ne yapılamaz? Düşünülemeyecek bir olaydır. Çünkü niye? El müpteda. Bidatçı ney? <gülüyor> ney? <gülüyor> mürce mezhebi niye? İllâ iveştemâ zıddân vertefâ en nakîdân. Eğer sen iki tane zıttı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 zarar vermez diyor. Böyle bir şey yok. Evet buna dikkat edeceğiz. Ve hâdâ mâlâ yekûnû velâ kâh Bu ne geçmişte oldu ne de olacak. Böyle bir şey yok. el albâni rahimuhullah. Bakın albâni ne diyor? Namazı tembellikle terk edeni kafir görmeyen albâni. Ve mimmâ lâ şekke Şüphe olmayan şeylerden bir tanesi de şu. En Tesahul tesahül, beedai ruknim min hadi el erkan el ameliye. Ameli bu dört rükünden herhangi bir tanesinde gevşek davranmak. Bakın bir değil dört. Nedir ameli dört rükün? Nedir zafer dört rükün ameli? Şahadete yeni mı? Ne <gülüyor> kalır? <gülüyor> ha. Bu dört tanenin bir tanesinde gevşek davranmak. Mimma.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 Gevşek davranan hakkında korkulur. Ney? En yemute alel kufri. Küfür üzere ölmesinden korkulur. Vel iyadu billah. Allah muhafaza buyuruz. Yani, bakın cümleleri görüyor musunuz? Heh. Bu, silsile daif eder. Diğer bir kitabında diyor ki, Ben, innahum yasifune terkehu bil kufril esrar. Selef aksine,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 Son beş yıldır, altı yıldır terfi ettirdiler bunu. Küçük küfürden, küçük şirkten neye çıkardılar? Büyük küfre, büyük şirke. Şimdi ben belgeyle konuştum mu kızıyorlar bana. Elimde belgeleri var. Bundan yedi sekiz yıl öncesine kadar Allah'ın hükmetiyle hükmetmeyip, bunda da müstahil olmayan, helal görmeme, eylemini küçük küfürde ya da küçük şirk ne yapanlar? Zikredenler bunu nereye çıkardılar arkadaşlar? Büyük küfle çıkardılar. E ne oldu? 30 yıl böyleydi de, şimdi mi böyle oldu? Neden böyle oluyor? Niçin? Ya itikatta ne su var mı ya? Yani şimdi o mensuh oldu, bu nasih oldu. 30 e, yıl bunun amel edenlerin durumu ne? Ben bu işi neye benzetiyorum biliyor musun? Kıble değişene kadar ne namaz kılanlar?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 Türkçe'ye ne yapmışlar arkadaşlar? Kazandırmışlar. Bakın bunlar he, tekfirci ama selefin kitapları tercüme ediyorlar. Zahirat-ı İrca'nın temel vazifesi nedir biliyor musun arkadaşlar? Albani'yi, mürciyi görmek. Evet. Üçüncü bir kitap, o tamamen ismini vererek bunu yapıyor. Rezil bir adam bu. El-Albani'nin görüşlerine reddiye. Sakın zannetmeyin fıkıh görüşlerine.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 Hicri 1372 Miladi 1952 yılında İngilizler tarafından yapılmıştır. Amman'dan 300 kilometre kadar uzaktadır. Ürdün şehirlerinden Mahna 60 kilometre uzaklıktadır. Hapishane kültürünüz gelisi. Hicri 1419 yılı Nisan ayında oraya taşındık. Yönetim başta hapishanelerde tevhid davetinin yayıldığını görünce bu hapishanede bize karşı katı ve baskıcı uygulamalar yapmaya başladı.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 Sürekli olarak gençleri bu hükümlere bakmaktan alıkoymaları ve kaçınılması gereken bir fitne olduğunu söyleyerek öğrenmelerine engel olmalarıdır. Şimdi bakın dip notta ne demiş? Dikkat edin. Kim o? Bunun misalleri olarak şunlara bakılabilir. Ali el-Halebi Et tahvir min fitnetit tekfir Şimdi bu et tahvir min fitnetit tekfir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 Alimlerin bazı bazı sözlerini değiştirdiğini ve çarpıttığını Tapsirül Ukala bir telvisati ehli ve verirca. Şimdi bunlar hem cehmiyeden oluyor bu alimler hem yirca'dan isimli iki oraya koyduk. İyi alt etti. Bitmedi bakın. Önder olarak nitelendirilen dikkat edin. Önder olarak nitelendirilen ve aralarında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 Şiada olan takiyeye kurban olasın sen. Bunlardaki takiye şiadan bin kat daha fazla. Şii sünniye takiye yapıyor. Bunlar güyam sünni. Bak şimdi ne diyor? Albani öyle demiş ya ne demiş Albani? Bu yöneticilerin mürted olarak kafir olduklarının tartışma icabı kabul etsek bile kuretiğe yönelik olarak bizlere faydası ne olacak? Bakın şimdi şeyde diyor ki i̇bn bu güzel bir sözdür. Yani Müslümanları